anlamaya çalışıyorduk. Ben kimim sorusuna cevap vermeye çalışıyordum. Gelmeden, dünyaya gelmeden önceki halimizi yaratılışımızı Allah'ın bize verdiği kıymeti değeri ve geri anlamaya çalıştık inşallah. Birinci safha dünyaya gelmeden önceki yaratılışımızdır. Rabbimizin yaratmasıdır, ruhundan nefedir, melekleri secde ettirmesidir. Her bir insana Esma'ın Esna'yı tarim etmesidir. ellemen Adem'e Esma'yı kulleha buyurmuştu Adem'e bütün isimleri talim ettik. Kendine yeryüzünde halife kılmasıydı. Bununla beraber Kur'an'ı öğretmesiydi, talim ettirmesiydi, beyanı öğretmesiydi. Bununla beraber bizimle ahitleşmesiydi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitap edip cemarını müşahede ettirmesiydi kalu bela şehit demiştik, evet sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahidiz demiştik. Ondan başka bizim için er ne gerekiyorsa Rabbimiz öğretmiş, talim ettirmiş, kazanabilmemiz için, yeryüzünde ona halife olabilmemiz için, Rabbimizi temsil edebilmemiz için, manevi olarak büyüyüp hazreti insan olmamız için er ne gerektiyse, Onunla donattı. Yapmamız gerekenleri bize öğretip söz aldı. Bütün peygamberlerden söz aldığı gibi. Onun için Allah-u de öyle buyurmuştu. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, İsa'dan evet, söz aldı. Bütün peygamberlerden söz almıştır. Aynı şekilde her bir kulundan da kul olacağına dair söz almıştır. Sonra dünyaya gönderdi. Tabii böyle kısaca anlatıyoruz ki gelmeden önce Rabbimizin bize neler ikram ettiğini, nasıl muamele ettiğini, nasıl bir kıvete yer, şeref verdiğini bilelim diye bunu anlamamız gerekir, bunun hepsini de bize, bizi yaratan Rabbimiz haber veriyor. Sonra bir yolculuğa çıkardı, Adem babamızla beraber, onunla beraber birçok şeye şahit kıldı, kullarına şahit kıldı. İmanlarına şahit kıldı, köfürlerine şahit kıldı. Kim bilir kimlere, nerelere uğradık. Bu dünyaya gelmeden önceki halimizdi. Sonra Allah zaten imtihan yerini hazırlamış, misafirhaneyi donatmış, öyle yeryüzüne indirdi. Ona hizmet edecek şekilde yaratıp, onu düzene koydu, yeri, göğü, bununla beraber işleyişini, hepsine emrini verdi. Yere, göğe vahyini yaptı buyurur ayet-i Bütün mahlukata vahyini hizmet edeceksiniz. Nasıl hizmet etmeleri gerektiğini bildirdi ve vahyini yaptı. Hepsini hazır hale getirdi. Sonra misafiri buyur etti, insan misafirini, Hazreti İnsan misafirini buyur etti, yeryüzünde kendisine Halife olacak, onun Rabbinin güzelliğini üzerinde gösterebilecek, Allah'ın güzelliği ile güzel olacak sahne ona göre hazırdır tabi. Ona göre hazırlanmış bütün imtihanlar hepsi bunun içindir. İnsanın manevi olarak büyüyüp Rabbine harife olup Rabbine ayna olup Rabbinin güzelliğini üzerinde göstermesi içindir. Bu aleme onun için şahadet alemi denir. Daha önce öğrettiklerini şimdi hadi şahit ol. Şehadet ettiriyor Her ne varsa Hepsi Allah'ın isimlerinin Nurunun tecellisinden ibarettir Onun için Allah göklerin ve yerlerin Nurudur buyurdu Nurdan başka Yaratılmış hiçbir şey yok Her ne varsa Nurunun tecellisinden yaratılmış Her ne kadar Böyle sıkıştırılmış olsa da kesif olsa da Farklı farklı isimlerinin tecellisi bir araya gelince, zaman meydana geldi, mekan meydana geldi. Biz onu böyle mekan olarak görüyoruz ama hepsi zamanın tecellisi, zamanın tecellisi peş peşe gelince mekan meydana gelmiştir. Onun için bir nur aleminin içindeyiz aslında. Hakikat böyledir. Allah bizi şahit olmaya, şahadet etmeyi göndermiştir. Kendi güzelliğini müşahede ettirmeyi dilemiş. Hem kendisi şahit oluyor, hem yarattığı halifeye şahadet ettiriyor, yani gösteriyor, şahit kılıyor. Onun için kula bakınca kendi güzelliğini görmek istiyor. Kul da kendine bakınca Rabbinin güzelliğini görsün. Rabbine nazar edince, bu manevi bir nazardır. Rabbini tanımak isteyince kendi güzelliği üzerinden Rabbini anlasın, tanısın. Marifet, marifetullah sahibi olsun. Rabbini tanısın. Rabbini sevsin. Tanıdıkça zaten sevecek. Onu o vasıfta yaratılmış aşık olsun, abd olsun, abd olsun diye yaratılmış zaten. Yani sevsin, sevgisi artsın, şiddetli bir muhabbet olsun, yani aşık olsun. Aynı şekilde sevilmeye de layık olmuş olsun, Allah'a yakın olmuş olsun. Allah'a veli olmuş olsun, Allah zaten O'nun velisidir. O, bunun farkına varıp, bunu anlayıp, o da kendisine veli olan, el-veli olan Rabbine veli olsun. Bu durumdan, bu durumda O'ndan istediği tek şey nedir? Şahadet. Hem O şahit olsun, hem O'nu yaratan Rabbi, ona şahit olsun, güzelliğine şahit olsun ve abdolsun, aşık olsun, bunu istesin, bunun peşinden koşsun, hayatını böyle aşkın peşinde koşarak, aşkı kazanarak, aşık olarak, bununla beraber maşuk olarak, sonuçta Aşk olsun. Yani bir çekirdeği nasıl toprağa gömdüğümüzde büyüyorsa fidan oluyor, ağaç oluyor, meyve veriyorsa aynen öyle. Bizi de dünyaya gönderirken bir çekirdek mesabesinde ama her şey onda mevcut. Yavaş yavaş büyüdükçe açılıyor. Bu zahiri olarak da böyledir. Zahiri olarak da küçüktür, gücü hiçbir şeye yetmiyor, hiçbir şeyi hatırlamıyor, muhtaçtır, bütünüyle muhtaçtır. Ondan önce gelenler onu yavaş yavaş büyütüyor, o yavaş yavaş anlamaya başlıyor, kendindeki güzellikleri anlamaya başlıyor, kendini tanımaya başlıyor. Artık bu benimdir, bu bana aittir demeye başlıyor, yavaş yavaş büyüyor. Kendine geliyor. Buluğa erinceye kadar bu hali devam eder. Tabi bu arada artık manevi olarak da kendini kim olduğunu aramaya, araştırmaya başlar. Allah zaten ona göre yaratmış ve yolu ona gösteriyor. Ona onu hatırlatıyor. Onun için her ne varsa mutlaka onu yaratan Rabbimizin ismiyle okuyup Rabbimizin güzelliğine şahit olup şahadet etmemiz lazım ki o bize iman olsun. Onu gerçek manada tanımış olalım. Her neki var her biri Rabbini hamd ile tesbih ediyor ve de düşen onun hamdini ve tesbihini okumaktır. Elbette ki bunu anlamak zor şeydir. Allah siz bunu anlamazsınız, bunun şuurunda olmazsınız dedi. Ama Allah haber verdiyse onun haber verdiğiyle şuurlanacağız. Bu kesinlikle böyledir. Her şey Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Önce Allah ona hangi vazifeyi yüklemişse o kendi vazifesini yaparken o yolda akmış oluyor. Zaten tesbih akmak demekti. Sebehe, akdi demektir. Allah'ın ona gösterdiği yolda akıyor. Vazifesini yapıyor. Ay da öyledir. Güneş de öyledir. Bütün varlık öyledir. Her şey sema halinde. Rabbinin gösterdiği yolda aşk ile sema ederek yürüyor. Varlıkta duruyor. Bununla beraber kendi vazifesini yapıyor. Ama her şeyi insan için yaratmışsa, bu durumda insanın kendi kıymetini, değerini bilmesi lazım ki Yani Allah ona bunu senin için yarattı Bir kul aya bakarken, güneşe bakarken, yıldızlara bakarken Her birinin ayrı ayrı bir vazifesi var, her biri ayrı ayrı hizmet ediyor Bilsek de, bilmesek de, farkında olsak da olmasak da bu böyledir yani yeryüzünde tek bir insan olmuş olsa bile her şey onun hizmetindedir. Tek bir insan. Nasıl ki Adem babamız geldiğinde tek başınadır. Yanında bir de hava annemiz vardır. Bütün dünya, ay, güneş, yıldızlar her şey onlara hizmet ediyor. Onun için bir insan bütün insanlar demektir. Bütün insanlar da bir insan demektir. Elbette ki bunun bir hakikati vardır. Yolu yürürken Allah onu öğretir. Neden? Bütün insanlar, tek bir insandır, onu anlar. Eğer şehadet alemi ise bu durumda neye bakarsak bakalım, onu okumamız lazım. Okumayı öğreten Allah'tır. Yaratan Rabbinin ismiyle oku dedi ki o Ekrem'dir. Onun ikramını okuyorsun, Keremliğini, Ekremliğini okuyorsun. Onun adına her okuyuşun senin için zikirdir, senin için marifettir, aşktır, muhabbettir. Bu durumda manevi olarak bakınca Rabbimizi, Rabbimizin Kendini bize tanıtma muradını anlamamız gerekir. Anlama muradını anlamamız gerekir. Onun için ilk emri Rabbinin ismiyle oku. Onun ismiyle okuyabilmek için o isimlerin kulda da mevcut olması lazım ki okuyabilsin. Marifeti Marifetullah'ı kazanabilecek tek varlık insandır. Evet, öbürlerinin de mutlaka Allah'ın tecelli ettiği kadar ne kadar kaç isim tecelli etmişse o kadarını bilebilir. Ama hiçbir zaman hiçbir varlık, melekler de dahi insanın vasfına sahip değildir. Allah ona esma-ül husna'yı talim etmiş. Esmaoğlu Hüsna'nın tecellisi zaten bütün varlığı her şeyi kapsıyor. Dolayısıyla أَلَّمَ الْآدَمَ اَسْمَاءَ كُلَّهَا buyurduğunda Her şey bunun içindir. Her şeyi Biliyor ve tanıyor. Nereden tanıyor? İsimleri değil mi? Haşa. Yani Allah ona isimleri öğretti. Eşyanın ismini biliyor. Bu Adem'e Esma'yı talim etmesiydi desek destek olur mu? Onu çok hafife aldık, çok basife aldı Her şeyi Rabbinin ismiyle, isimlerini, ismine okuma vasfidir bu. Hem ismini okuyor, hem O'nun ismine, O'nun öğrettiği gibi okuyor. Onun ismine elbette ki o tecelli edince işin hakikatine ermiş olur, onun ismine okumuş olur, onun ismini okumuş olur, bir de onun ismiyle okur. Bu durumda okuyamadığı bir şey yok, her şeyi okuttu, her şeyi özünden, hakikatinden okudu. Gerisini zaten öğreniyor. Hakikatın dili bir tanedir. Mesela herhangi bir şeye 10 dilde farklı farklı isim verilmiş. Ama onun hakikatte ismi nedir? Allah'ın hangi isminden tecelli etmişse onun ismi odur. Rabbimiz bilinmeyi istiyor, tanırmayı istiyor. Dolayısıyla iman edilmesini yani avdolumasını sevilmeyi istiyor. Bir de geriye kalan bütün varlığı onun ismine, ismiyle ismini isimlerini okuyup onu öyle tanıyıp öyle sevmesini istiyor. Herhangi bir şeyi Allah'tan bağımsız olarak gördüğümüzde hakikati göremedik demektir. Sadece gölgeyi gördük demektir. Nasıl ki baş gözüyle bakıyorsak aynı şekilde Rabbimiz bizde bir de gönül gözü vermiştir, manevi gözü vermiştir. Bir şeyin hakikatine, derinlemesine, arkasındaki manaya bakarken, aklımızı kullanırken, gönlümüzü kullanırken oraya da bakıyor, öyle anlıyoruz. Anlamamız gerekir ki Doğru anlamış olalım. Yoksa sadece kabuğuna baktıysak, sadece kabuğu görmüş oluruz. Dolayısıyla onu görememiş, hakikatini anlayamamış oluruz. İşin hakikatinde Rabbimiz oku dediyse, bu durumda derinlemesine okuyup, onun Rabbimizin tecellisinden ibaret olduğunu anlamamız lazım. Onun için Allah her şeyi takdir etti buyuruyor, her şeyin levhe-i mahfuzda gayetlidir. Kulunda bir levhe-i var mıdır? Elbette ki vardır. Nasıl ki onun gönül arşi vardır, Allah oraya tecelli ediyor. Ayet-i Kerime'de buyurduğu gibi Allah kişiyle kalbi arasına girer dedi. Tecelli ediyor oraya. Arşiv varsa levhe-i mahfuzi de vardır. Bu onun fesratıdır. Eğer kul kendini Rabbi ile beraber tanımazsa kendini çamurdan bir varlık zanneder. Kendine bakınca Allah'ın ayet-i kerime'de buyurduğu gibi Fitret-i Allah illeti halaha nase aleyha. Allah'ın fıtratı. Allah'ın fıtratı nedir biliyor musun? Allah'ın fıtratı el esmaul husnasıdır. İnsanı o fıtrat üzere yarattı. buyuruyor. O fıtrat üzere olmazsa ona halife olamaz. Kendi güzelliğinden, el esma-ı vermiş olmasa onu tanıyamaz, onu anlayamaz. Bu misafirhaneye, misafir, insan misafir, Allah ev sahibidir. Bununla beraber rızkı da o veriyor, o yaratmış. Her türlü işini o görüyor. O onun için işlerini takdir etmiş. O sadece şahit olsun, şahadet etsin diyedir. O sadece Rabbine, Rabbinin güzelliğine şahit olsun. Dolayısıyla Rabbine hamd etsin, Rabbini tesbih etsin. Her şeyin eksiksiz, kusursuz, noksansız olduğunu görüp Rabbini tesbih etsin. Rabbini övgüye layık görsün, hamd etsin. Her işinde, her varlık üzerinde ona hamd etsin. Rabbinin azametini anlasın. Rabbini tekbir etsin. Onun ilahlığına şahit olup şahadet etsin. Eşhedü en la ilahe illallah desin. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur desin. Onun için öyle buyurmuştu. Allah şehadet eder ki ondan başka ilah yoktur. Melekler de şehadet eder. Aynı şekilde adaletle, hak ile adaleti ayakta tutanlar da şehadet eder ki Allah'tan başka ilah yoktur. Adil olanlar, her hak sahibine hakkını teslim edenler, her bir varlığına hakkını teslim edip etmek gerekiyor ki, bütün varlığa karşı adaletli olsun, adil olsun. O eğer, Rabbini hamd ile tesbih ediyorsa, Rabbini biliyorsa, bütün varlığın Allah'ın tecellisinden ibaret olduğunu biliyorsa, her bir varlığın onun kulu olduğunu, onu sevdiğini, onu tesbih ettiğini, onu övdüğünü, tanıdığını ne kadar? Kendisindeki tecelli kadar. Bu durumda kul, böyle bir bakışla baktığında, yani adaletli olduğunda, adaleti ayakta tuttuğunda, o da şehadet eder ki Allah'tan başka ilah yoktur. Adil olmazsa ne olur? Zalim olur. Yani karanlıkta kalmış olur. Kör olmuş olur. Rabbi ile Allah ile bakamadığı için haki hakikati göremez olur. Allah imtihan etmeyi murad etmiştir. Bu imtihan öyle zahiri imtihana benzemiyor. İmtihan deyince kazanma imkanı. Hazreti insan <gülüyor> olma imkanı. Allah'ın güzelliğinin tecelli etmesi imkanı. Dolayısıyla Allah'a yakın olma imkanı. Rabbini tanıyıp marifete erip Rabbinin sevme imkanı. Kendi üzerinde evet, Rabbinin güzelliğine şahadet edip kendi güzelliğini Bununla beraber bütün insanlardaki güzelliği anlayıp şehadet etme imkanı, sevme imkanı, sonuçta aşkla sema etme imkanı. Manevi olarak her anda semada sema etme imkanı. Her anda seni seviyorum deme imkanı. Senin güzelliğinden başka güzellik yoktur. Hakiki varlık bir tek sensin deme imkanı. Onun için Allah insanı başıboş bırakmamıştır. İlk insan, ilk peygamber onunla beraber sahifeler inmiştir. Kulğa davet başlamıştır. Allah'ın kullarına örnek yolma başlamıştır. Bütün peygamberler böyledir. Her biri bizim için sadece örnektir. Allah onlar gibi yapmaya, onlar gibi olmaya davet ediyor. Bir bölümün için en öndeki örnek Resulullah Efendimiz'dir. Bir de Allah'ın Kur'an'da haber verdiği her bir peygamber, Aynı şekilde yaşayışıyla, tabi tutulduğu imtihanlardaki haliyle, tavrıyla, imanıyla, sadakatıyla, teslimiyetiyle örnektir. Her an Rabbimizin huzurundayız. Rabbimiz öyle buyurmuştu, nerede otursanız olun O sizinle beraberdir. Hiçbir söz yoktur ki ağzınızdan çıktığında melekler onu yazmamış olsun. önce evet, melekler yazıyor. Biz de onu söyleyerek kendi gönlümüzde yazıyoruz. Hayata bakırken Rabbimizin bize öğrettiği gibi anlamaya çalışmamız lazım. Bir dünyaya gelmeden önceki hayatımız bir şimdiki bu imtihan sahnesinde bu misafirhanedeki imtihanımız bir de bu imtihan bittikten sonra sıra hesaba geliyor ahirete geliyor. Ahiret zaten sonraki demektir. Yarın son bir öncesi bir şimdiki bir sonrası. Önceki hazırlığı şimdi kazanma Zamanın, dünya ahiretin tarlasıdır. Neyi ekersin, ahirette sonra onu biçersin. Bir de sonraki. Üç safhadan ibaret hayat. En önemli safha bizim için hangisidir? Rabbimizin hayatımızı, gönlümüzü, ebedi hayatımızı bize teslim ettiği, Sorumlu olduğumuz bu hayat. Dünya hayatı. Bu bittikten sonra zaten istesen de bir şey yapamıyorsun. Bir şey kazanamıyorsun. İş işten geçmiştir. Bu safayı doğru anlamak lazım. Ben kimim sorusuna cevap verirken. Nereden geldim? Neredeyim? Nereye gidiyorum? nereden geldiğimizi anladıysak nerede olduğumuzu da anlamaya çalışmamız lazım nereye gideceğimizi de sonra ne muamele göreceğimizi de nasıl hesaba çekileceğimizi de Rabbimiz bize bir bir haber veriyor. Bu alemde yani o şu anda olduğumuz yerde ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Kazanan aklını kullandığı için kazanır, samimi olduğu için kazanır, kendini, Rabbini ciddiye aldığı için kazanır, yani tahva sahibi olduğu için kazanır, Rabbini dinleyip ciddiye aldığı için, Resulullah Efendimiz'i örnek aldığı için, peygamberleri örnek alıp onlara iman ettiği için, onların halini, tavrını, Allah'a yakınlıklarını, imanlarını, teslimiyetlerini sevdiği için, Öyle sevgi, ispat ister. Sevdiyse onun gibi yapacak, onun gibi olmaya, onun gibi Allah'a kul olmaya, yakın olmaya çalışacak. Allah neyle imtihana tabi tutarsa tutsun, kulun bunun Allah'tan bir imtihan olduğunu bilmesi lazım. Buna iman etmesi lazım. Her şeyle imtihana tabi tutacağını zaten haber veriyor. Malınızla, canınızla, evladınızla, ticaretinizle, işinizle, eşinizle, evlerinizle her şeyle imtihana tabi tutarım dedi. Sizi birbirinizle imtihana tabi tutarım. Hanginiz sabrederseniz diye. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz güzel yaparsınız? Hanginiz güzel olursunuz? Onun için hayatı yaşarken her an birçok imtihanla karşı karşıyayız. İmtihanda olmadığımız bir anımız yoktur. Onların her birini bizim için takdir eden, yaratan Allah'tır. Bize sen güzel yap dedi. Sana gösterdiğim gibi, öğrettiğim gibi, talim ettiğim gibi, ettirdiğim gibi sen güzel yap. Güzel yapınca bu Allah ile güzel olur. Rabbini ciddiye almayınca karanlıkta kalır. Hakikati anlamamış olur. Hayati tesadüflere bağlar. Rabbini unutur. Allah şehadet ettirirken öyle buyurur ayet-i de Onlar göklere bakıp, aya, güneşe, yıldızlara bakıp yaratılışları üzerinde tefekkür etmezler mi? Kendine bakıp ya da herhangi bir varlığa bakıp yaratılış üzerinde tefekkür etmezler mi? Allah akıl vermiştir, göz vermiş, kulak vermiş, gönül vermiştir. Allah öyle buyurmuştu. Şükretmeniz gerekmez mi? Şükretmek için mutlaka onları Allah'ın gösterdiği şekilde kullanması lazım ki şükretsin. Şükredince arttırır. Onu gösterir. Sana şehadet ettirir. İnsan kendine bakınca kendini ne kadar tarif edebilir? Bu Allah'ın tecellisinin sanatidir. Eğer onu kendi fıtratında yaratmışsa bunu anlamak akıl işi değil, gönül işidir. Ancak şahit olup şahadet edince anlanmış oluruz. Evet, insanın bir zahiri tarafı vardır. Herkes mutlaka zahiri olarak kendini, insanı anlar ama manevi olarak anlamak başka bir şeydir mane olarak Rabbinin güzelliğine şahit olur, kudretine şahit olur, her bir isminin tecellisine şahit olur. Allah el-Besir'dir, Allah el-Besir ismiyle bir kula tecelli ederse, her bir kula tecelli ettiği sonsuz bir deryadan bir damla misali görüşü görmesi vardır. Ama el-Besir ismiyle tecelli ederse ne olur? Bütün varlığı, bütün kainatı bir anda görür. Hepsini tek tek birbirinden ayırt ederek. Ama gören o değildir aslında. Tecelli etmiştir, gören o değildir. Eğer Semih ismiyle tecelli ederse, bütün varlığın sesini bir anda işitir. Okyanusun divindeki varlıklar buna dahildir. Her biri dua halindedir, rızkını istiyor. Rabbini tesbih ediyor, Rabbini hamd ediyor. Başka farklı farklı her birinin zikirleri vardır. Zikirlerinin güzelliği karşısında insan dehşete düşer. Bu nasıl bir zikir, bu nasıl bir tesbih ya da bu nasıl bir duadır böyle? Eğer öyle tecelli ediyorsa bu durumda onun Öyle bir vasfî varmış aslında. Ama kendini sadece gördüklerinden tanıyor. Kim olduğunu anlaması için mutlaka kendi gönül aleminde bir yolculuk yaptı. Kendi hakikatine yani Allah'ın kendisine nefrettiği ruha varıp kendi hakikati olması gerekir ki Kendini tanımış olsun. Öyle buyurmuştu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu Kim kendini tanırsa kendinde Rabbini tanır. Allah eğer yerler gökler tecellimi almadı, mümin hulumun kalbi tecellimi aldı dediyse ve Allah o mümin kulun kalbine tecelli edince Ne ile tecelli ediyor? Elbette ki El esma hususuyla Güzelliği ile tecelli ediyor Tecelli ederse ne olur? Biraz önce söylediğim olur Görmeyi işitmeyi söyledim sadece Ve hep zahiri olarak böyle Rabbimizin bize öğrettiği kadarıyla bir bilgi olarak kendimizi bilmek vardır, tanımak vardır. Yani ben kimim sorusuna cevap vermek vardır. Ama bir de ötesinde ben kimim sorusuna bizim için, bizim gönlümüzden Allah cevap verirse ne olur? Allah buna nasıl cevap verir? Bunu düşünüp tefekkür etmek lazım. Kendimizi bilmek, tanımak istiyor. Ben kimim sorusuna cevap vermek istiyorsak bu sorunun cevaplanması lazım. Ben de düşünüyorum şu anda nasıl cevap verilir diye tabii ki bu soruya hiç kimse cevap veremez. Cevap verecek olan odur. Ancak o Bizden cevap verince anlarız, ama biz cevabı biliyoruz yalnız, her birimiz cevabı da biliyoruz aslında. Bu aleme eğer Rabbimize şahit olup şahadet etmeye gelmişsek, en kâmil manadaki şehadeti de kendi üzerimizde, kendi gönlümüzde yapıyoruz. Yeryüzündeki halife kendinden başka yerde mi şahit olacak? Bütün alemde elbette ki Allah'ın isimlerine şahit oluyor ama halifesini zatıyla sıfatıyla tecelli etmiş. Eğer insan için ben ona ruhumdan nefettim dediyse artık gerisini anlamaya çalışmak gerekir, insanın ürpermesi gerekir. Ben kimim sorusuna karşı ürpermesi gerekir, titremesi gerekir. Eğer Allah'ın yakınlığını anladıysa, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, ben şah damarından daha yakınım dediyse, Nerede olursan ol, o seninle beraberdir dediyse Sana tecelli etmişse, kişiyle kalbi arasına girer dediyse Ne yana dönersen dön, Rabbinin güzelliği oradadır dediyse Rahmetinden dolayı, ikram etmeyi dilediğinden dolayı bütün bunları perdeleyip hadi bana gel dediyse bana gel demek beni gör demektir bana şahit ol şahadete anlamaya çalış anladığın ve istediğin her şey senindir İstemek deyince, dua deyince Sadece dilimizle ya da sadece gönlümüzle Ben istiyorum demekle olmuyor Hadi onu almak için gereğini yap Gerekeni yap O var zannettiğin Benliğini O ben dediğini varlığı bir aradan çek Onu Aramızdan çek. Zaten sana senden daha yakın çekince Ne buyurmuştu Yunus Emre Çekilirsen aradan geri kalır Yaradan O beni çekmek gerekir sadece ama bunun için önce gördüğümüz her şeyde ona şahit olmamız lazım. Görünenin ötesine bakmamız lazım. Perdenin arkasında her şeyi, bütün işlerimizi takdir eden Allah'tır. Hüküm veren Allah'tır. Her şeyi her anda yaratan odur. El olan odur. Her an bir şeyende olan odur. Bütün bunları, bütün bu tecellileri her anda bir şeyende oluşumu, el oluşumu senin için yapıyorum diyor. Her birine tek tek senin için O bizim için öyle yapıyor da, biz onun için ne yapıyoruz, bakacağız. Aslında böyle bakmaya, anlamaya çalışınca insan, sözün bittiği yere geliyor. Yani susmak, konuşmaktan daha hayırlı görünüyor. durup düşünmek lazım, tefekkür etmek lazım. Allah'ın buyurduğu gibi siz aklınızı kullanmayacak mısınız? Düşünmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? Affetmez misiniz? Tedebbür etmez misiniz? Tefakkur etmez misiniz? Siz anlamaya çalışmayacak mısınız? Böyle buyuruyor. Ayetlerimi okumayacak mısınız? Afaktaki en üstteki ayetlerimi okumayacak mısınız? Afaktaki en üstteki ayetlerimizi size göstereceğiz. Onun hak olduğunu iyice anlayacaksınız, şahit olacaksınız. buyuruyor. Gösteriyor. Şahit olup şehadet ediyor muyuz? Etmiyor muyuz? Hem afakta gözümüzün gördüğü, görebildiğimiz her yerde hem enfüste, kendi gönül alemimizde, kendi hakikatimizde, kendi üzerimizde. Onun ayetleri. Onun hak olduğunu iyice anlayacaksınız. Ayetlerinin hak olduğunu Rabbimizin her şeyi hakikatiyle dostluğu söylediğini, hem <gülüyor> haktan tecelli ettiğini, varlığının haktan tecelli ettiğini buna şahit olup olacak, bunu iyice anlayacaksınız dedi. Öğretmeden, göstermeden hiç hesaba çeker mi? Ama görmek isteyenler görebiliyor, görmek istemeyince Gözünü kapatıyor, onu göremiyor. Onun için alemde her ne varsa hepsi Rabbinin güzelliğini gösteriyor, kudretini gösteriyor, yaratmasını gösteriyor, ikramını gösteriyor. insan için olduğunu, insanı nasıl sevdiğini gösteriyor. Bununla beraber onun Hazreti insan olmasını hadi kulun güzel yap demesini gösteriyor. Tabii ki görmek isteyene. Ama görmek istemediğimi, gözünü kapattığımı göremiyor, kulağını kapattığımı işitmiyor, gönlünü perdelediğimi anlamıyor, karanlıkta kalmış oluyor. Bunun için Allah Kur'an'ı göndermiş, peygamberini göndermiş, Kur'an'a nur dedi, peygamberine nur saçan kandil dedi, aydınlatıyor. Ona bakınca, onunla bakınca, onunla bakınca bizim için nur saçan kandil oluyor, nur saçan kitap oluyor, ayetler oluyor. Allah'ın ayetleriyle anlayınca, Rabbimizin ismini okuyunca, Onunla bakmış oluyoruz. Bizim için orası aydınlanıyor. Resulullah Efendimiz'in nazarıyla nazar edince, nur saçan kandille nazar etmiş. Onun anladığı gibi anlamış oluyoruz. Ve Rabbimiz bizden ona tabi ol diye emretmiş. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Dolayısıyla tabi olanlar onun gibi yapanlardır. Yoksa Göremiyoruz, anlamıyoruz. Gördüğümüzü zannediyoruz. ediyoruz. Hiç farkında olmadan ben ondan daha güzel görüyorum demiş olur. Düşündüklerinin sonunun nereye gideceğini insan rahatlıkla anlayabilir. Bu bakıştan kurtulmak gerekiyor. Rabbim Allah'tır dememiz gerekir. Rabbim her neyi söylediyse doğru odur, hak odur, güzel odur. Onu kabul ediyorum. Allah'ın Vahyi karşısında, ayetleri karşısında Benim fikrim yok, düşüncem yok, benim bir tercihim yok, bir takdirim yok. Rabbim her neyi söylediyse Doğru odur, güzel odur, hak odur, benim için hayır olan odur, rahmet odur. Ondan başka bana herhangi bir şekilde fayda verecek yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Ondan başka ilahın vahyi yoktur. Herhangi bir sözü Allah'ın sözünün, kelamının önüne koyduğumuzda nereye gideceğimizi anlarız. Herhangi bir örnekliği Resulullah Efendimiz'in, peygamberlerin önüne koyduğumuzda en fazla onun gibi oluruz. Resulullah Efendimiz'i kaybetmiş oluruz. Ona tabi olmamış oluruz. Ona tabi olunca, Kur'an'a tabi olduk. Onun için Allah'a ve Resulüne itaat edin dedi. Allah'ın vahyine ve canlı Kur'an olan Resulüne tabi olun dedi. Onun için, Resul'e itaat, Allah'a itaattır dedi. İnşallah bakacağız, kendimizi anlamaya, tanımaya çalışacağız. Bu alemde evet neden bulunduğumuza bakıp Rabbimiz bize nasıl kazanmamız gerektiğini öğretmiştir. <gülüyor> vahyini indirerek, vahyini okuyacağız, Kur'an'ı okuyacağız. Anlamaya çalışacağız. Rabbimiz bize öğretir. Zaten öğretmiş. Bir daha gönlümüzdeki vahyini tazelemiş olur. Kendimize gelmiş oluruz. Ayetleri okurken gönlümüzdeki ayetler dirilmiş olur. Onlarla dirilmiş oluyoruz. Zaten içeride olmayan şey dışarıda bize hiçbir etki yapmaz. İçeride mevcuttur, dışarıdakiyle karşı karşıya gelince onunla dirilmiş, bizdeki dirilmiş, bizdeki ayetler dirilmiş oluyor. Tanımaya, kendi kendimizi tanımaya, kim olduğumuzu anlamaya, tanışmaya devam edeceğiz inşallah. Allah hepimizden razı olsun.